Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. İlmihalet lalegültv.com.tr adresinden gelen sorularımızı İsmaila Fıkıh Kullu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendiriyoruz ve cevaplar alıyoruz. Sizler sorularınızı bu adresen bizlere ulaştırabilirsiniz. Ve yine geçmişe yapmış olduğumuz programlarımızda lalegültv.com.tr adresinden yeniden izleyebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Çok şükür Rabbimize hamd sanalar olsun. Allah olsun emirlikten versin hocam. Hamdınız artsın inşallah. Cümlemize. İlk sorumuza başlıyoruz. Koskep'ten alınan hibe para helal midir diye sormuşlar hocam. Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. ve sellem ve ba'du. Koskep bildiğimiz kadarıyla Küçük ve orta konumda olan işletmelerin e, ekonomiye kazandırılması ve ekonomide varlıklarını sürdürebilmesi, e, rekabet güçlerinin arttırılması ve geliştirilmesi üzerine kurulmuş e, sosyal bir yapı, yani devlet yapısı, e, ticari bir gaye güdülmeyen, ticari bir maksada olmayan, kazanç elde etme gayesi olmayan e, devlet tarafından kurulmuş bir kurum. E, Tabi bunun bu şekilde olması mutlak manada bunlarla her türlü para alım satımlarının meşru olduğunu göstermez. Evet. E, bildiğimiz kadarıyla e, siz işletmeci olarak işte e, işinizi geliştirmek istiyorsunuz veyahut da büyütmek istiyorsunuz. İstihdamı arttıracak bir hamlede bulunmak istiyorsunuz. E, birkaç paketleri var. İşte bazen size borç veriyorlar kredi sistemi. Hı hı. E, bu borç faizsiz olabiliyor. Veya da çok düşük faizli oluyor. Veyahut da devlet bankasından veya herhangi bir faizli bir müesseseden kredi alıyorsunuz. O kredinin ana parasını siz ödüyorsunuz. Farkını ise bu kurum ödüyor. Evet. Bu şekilde üçlü veya dörtlü olarak farklı şıkları var. Bunlardan bir tanesi de sualde bulunulduğu üzere hibe, meccanem verilen bir bedel. Bu açıdan bakıldığında bunları tek tek ele alacak olursak eğer metcanen size bir hediyede bulunuyor ise bu hediyenin alınması caiz olabilir ama şartları yerine gelmek kaydıyla. Yani evrak üzerinde sizden istenenleri tamamladınız ama realde hakikatte böyle bir işletmeniz yok veya işletmenizde böyle bir yatırım yapma niyetiniz yok. Oradan alacağınızı farklı bir yerde kullanacaksınız. Bu yalan beyan olacağı için mücahiz olmaz. Bunu bir kere altını çizmek gerekir. Peki sizden istenildiği vasıftasınız ve halinizi arz ettiniz ve bu duruma mukabil size işte meccanen hibe yoluyla bir miktar kredi çıkartılacak. Bunun alınmasında bir mahsul lazım gelmeyecek bu bir. Eğer borç olarak veriyorsa ve bu borcu da faizsiz olarak geri adlayacaksa bu da caiz olabilir. Neticede bir karzah sendir. Yani devlet, kamu vatandaşına borç vermiştir evet. ki devletin bunu hakkı vardır. Meccanen vermeye hakkı vardır ki borç vermeye evleviyetle hakkı olur. Şayet faizli veriyorsa yani borç veriyor ancak bu borç ödemeyi geri alırken düşük dahi olsa faizli bir şekilde geri alacaksa bu faiz oranının düşük veya çok olması önemli değil buna fetva veremeyiz. Bunun caiz olmadığını net bir şekilde söyleriz. Bir de dördüncü şık vardır ki siz herhangi bir bankadan kredi kullandırılıyor ve o bankadan kullanılan krediyi size, siz o ana parayı ödüyorsunuz. Faizini ise bu bahsedilen Cosgap kurumu ödüyor. Bunun caiz olup olmama meselesinde ise sizin kredi kullandığınız, yani sizi yönlendirilen bankanın konumu önemlidir. Şayet o banka özel bir banka ise, yani özel sektöre tahallük eden bir banka ise her ne kadar siz kendiniz bireysel olarak faiz vermiş olmasanız da faizli bir muamelenin yapılması sizin elinizde olacak, sizin onayınızda olacak ki evet. bunun yine caiz olmadığını söyleriz. Hı -hı. Ancak o banka, kamu bankası ise yani evet. devletin bankası, özel sektöre tahallük eden hiçbir tarafı yoksa o zaman koskepte e, de devlet kurumu olarak düşündüğümüz zaman e, sanki iki tane kasası var. A kasası var, B kasası var. A kasasından size borç veriyor ve siz o borcu A kasasına aynı şekilde geri ödeme yapıyorsunuz. Hı. Ama B kasasından A kasasına ise belli miktarda fark yansıtıyor. E, bu e, kişinin sadece birle ile sol cebi arasında nasıl ki faiz olamayacağı için, Kurumlar da eğer tek bir şahsa aitse veya tek bir bünyede çalışıyor ise bunlar arasındaki bu diyaloğda bir faiz muamelesi demeyiz. Ama dediğimiz gibi bunların içinde özel sektör olmamalı. Hmm. Veyahut da herhangi bir şahsın ortaklılığı söz konusu olmamalı. E, bu şekilde bir işlem e, yani böyle bir ortaklık söz konusu değilse ki bildiğimiz kadarıyla e, COSCEP için bu, bu şekilde tamamıyla yüzde yüz devlet kurumu zaten ticari bir kurum olmadığı için de özel sektörün girebileceği bir alanda değil. Hı hı. Ama e, bankalara gelince bunların yapıları buna müsait. Belki bazıları %100 devlet bankasıdır ama bazıları için ise özel sektörün girebileceği, ortak alınabileceği bir duruma sahip olabilir. Yapılarının buna müsait olduğunu biliyoruz. O yüzden bu şekilde olursa, yani sizi %100 bank, devlete ait olan bir bankaya yönlendirip de farkı kendisi ödeyip, siz aldığınız paranın bizzat kendisini geri ödeyeceksiniz, artı veya eksi olmaksızın, Buna da fetva verilebilir. Bunun da caiz olduğu söylenebilir. Ama dediğimiz gibi ticari bir bankaya yani özel sektöre tahlik eden bir banka olursa her ne kadar ben faiz ödemiyorum deseniz de faizli bir muameleye onay vermiş olacağınızdan dolayı bu caiz olmayacaktır. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da e, uzunca bir sorumuz. İmam nikamı evvelce kıydım Hanefi mezhebine göre. iddet süresi dolmadan iki kez boşadım. Demek kaydıyla eşimi boşadım. Fakat... Tekrar döndüm ve devam ettik. Ardından ebeveynler huzurunda resmi nikah kıyıldı. Yani Şafii mezhebine göre kıyıldı. Bu durumda bir talak hakkı mı kaldı yoksa nikah yenilenmiş olup da üç talak hakkım devam ediyor mu diye sormuşlar. Bir erkek ile bir kadın nikah kıyıdıkları zaman, şartlarına uygun bir manada nikah kıydıkları zaman arada bağlantı olur. Ve bu bağlantıları üç şekilde yani üç olarak e, edilir. Ve bu bağlantılar var olduğu müddetçe bu nikah devam eder. Ancak bu bağlantılar bir tanesi koptuğu zaman nikah akte yine devam edebilir, ikincisi koptuğu zaman yine devam edebilir Hı. ama üçüncüsü koptuğu zaman bir daha bunun devam etmesi mümkün değildir. E, Fıkıh dilinde bu bağlara talak tabiri kullanılır. Yani üç talak hakkı vardır, üç hmm. bağlantı vardır. Kopan bağlantının bir daha geriye avdetmesi, geriye dönmesi mümkün değil. Ancak anlaşma olmaksızın, yani siz Ayrıldınız, hanımınızı bir kere boşadınız. Burada bir parantez açmak istiyorum. Karı kocanın ayrılmaları illaki üç bağının üçünün de kopartılmasını gerektirmez. Hmm. Yani kişi tek bir bağ ile de bir talak vererek de hanımından ayrılabilir. Evet. Hanım iddetini bekler. İddeti bittikten sonra yabancı kadından hiçbir farkı olmaz. Yani bu erkekle hiçbir bağlantısı yoktur. Bir başka kişiyle evlilik yapmasına imkan hmm. tanınmıştır. Dolayısıyla bazılarında şöyle bir algı var. Yani ben hanımdan ayrılabilmem için veya hanımın bir başkasıyla evlilik yapabilmesi için aramızdaki bütün talak adetlerinin bitmesi gerekir. Evet. Böyle bir şartı yoktur. Bir talak vermek suretiyle de iddet bittikten sonra bu sonuç olacaktır. Parantezi kapatalım. Şimdi bir adam hanımını bir talakla boşasa veya üç da boşasa boşadıktan sonra aralarındaki bağlantı tamamıyla kopmuştur. Bir daha bunun geri dönmesi mümkün değil. Evet. Ancak anlaşma olmaksızın beş şart tahakkuk ederse yeni üç bağ ile devam etmeleri mümkün olacak. Devam derken yeni nikahla. Hmm. Bu beş şart nedir? Birincisi boşanan kocasından iddetinin bitmiş olması, bitmesi. Ki iddet dediğimiz gebe ise çocuğunu doğurması, gebe değil ise e, hayız gören kadınlardansa 3 hayız müddetinin beklenilmesi, e, eğer adet görmüyorsa yaşı itibariyle bu sefer 3 ay beklemesi. Bu müddet bittikten sonra e, bir başka e, kocayla sahih bir nikahla nikahlanması. Hı -hı. İkinci şart. E, o Sembolik olmayacak, gerçek anlamda bir nikah olacak. E, niyetleri ayrılmaya tahallük eden bir nikah da olmayacak. Hı -hı. Ve üçüncüsü onunla beraber karı koca olacaklar. Aralarında gerçek anlamda zifaf gerçekleşmiş olacak. Dördüncü olarak da o adam vefat edecek veya anlaşmazlık çıktığından dolayı ayrılacaklar. Bunlar anlaşma doğrultusunda olmamalı. Beşinci ve son olarak da o adamdan olan boşamaktan dolayı veya ölümden dolayı iddeti bitecek. Evet. Bu işlemler tahakkuk ettiği zaman artık bu adam o ilk kocasıyla, yani e, eski kocasıyla irtibatı bu bayanın e, tamamıyla sıfırlanmış olacağından dolayı yeniden nikah yapsalar üç talakta nikahları devam eder. Hmm. Ama bu işlem oluşmadıkça eksilen talak hiçbir zaman geriye gelmez. Evet. Bunu e, unutmamak gerekecektir. Dolayısıyla şimdi buradaki sualde e, kişi diyor ki ben hanımı boşadım. Hı hı. E, dini nikah yapmıştık. Muhtemelen nişanlılık döneminde maalesef bu yapılabiliyor. İşte rahat e, alışveriş yapalım diye e, ifadelerle kendilerini gizleyerek bu yapılıyor. Ama tabii ki e, bu doğru bir şey değil. Efendi Hazretlerimizin de bu noktada açık telkinleri var. Resmi nikah olmadıkça dini nikah yapılmasın. Çünkü halkımız e, dini nikahın gerçek anlamda bir nikah olarak kabul etmemekte evet. maalesef. Yani bir, ba bir da bağlayıcılık değil. olarak görmemekte. İşte bir kız ben nişan attım diyebiliyor. Oysa nişanlı değil belki de nikahlısı. Nikahlı. Gerçek anlamda dini olarak nikah kıymışlarsa. Ki e, bu şekilde çok sual de karşılaşıyoruz. Yani zamanda nişan yapılmış. Ve Nikâh arada kalmış. haramlık olmasın diye nikah yapılmış. Ancak bu yani nikahtan belki ebeveynin haberi bile yoktur. Daha sonradan anlaşmazlık oluyor. nasılsa nişandır o kadar önemsenmiyor. E, nişan atılıyor deniyor. Adam kendi yoluna, kız kendi yoluna gidiyor. Ama adamın boşama ifadesi olmuyor bilmediğinden dolayı, cehaletinden dolayı. Kız bir başkasıyla evleniyor. E, yıllar geçiyor. Sonradan böyle bir olayın e, vuku olduğunu öğreniyor. Şimdi ne yapacağız? Durumumuz ne olacak? Bu gibi sıkıntılarla maalesef fazlasıyla karşılaşmaktayız. O yüzden resmi nikah olmadıkça dini nikahın yapılması doğru değildir. Doğru olmaması da dediğimiz gerekçeden dolayı yani insanlarımız dini nikahı gerçek anlamda bir bağlayıcı olarak kabul etmediğinden evet. dolayı. Yani örf bunu bu şekilde bir nikah olarak kabul etmiyor. Hatta bir erkek bir kızla nikahlansa, dini nikahı yapsa ama düğün daha olmasa o kızın velileri o kızı o erkeğe teslim etmezler. Oysa evet. o şeran onun hanımıdır. Bir Kimse bir, bir şey diyememesi ya. gerekirken öyle bir hak yok. İlla düğün olması gerekiyor. O yüzden madem ki böyle bir yapı var, böyle bir düşünce var o zaman nikahın bağlayıcılığı olduğu bir konumda yapılmalı. Yani resmi nikah yapıldıktan sonra. Çünkü o zaman kopmalar da daha zor olacaktır. Bundan dolayı nişanlılık döneminde muhtemelen nikah yapmışlardır. Evet. E, nikah yaptıktan sonra boşadım diyor. Evet. E, ancak de boşadım, boşadım derken yani. e, herhalde birinci boşamadan sonra kadın ittet bekliyor. Hı -hı. İttet bekleme esnasında bir daha boşadım diyor. Hı -hı. İki talak vaki olmuş oldu. Ondan sonra şimdik ise normal ailemizin huzurunda verilerle yeniden bir nikah yaptık. Evet. Bir talakla mı devam edeceğiz yoksa sıfırlandı mı diyor. Bu sorunun bir tarafı. Veyahut o arada üç talak vermiştir. Yani hmm. daha önceden bir talak verdi. İddet döneminde ikinci ve üçüncü talakı verdi. Hmm. Daha sonradan ailelerle beraber düğün merasiminde herkesin kabul edeceği anlamda bir nikah oldu. Evet. Biz şimdi yeniden beraberliğimize devam edebilir miyiz? Bu da sorunun farklı, farklı bir tarafı. Çünkü bunlarla karşılaştığımız için iki şekil olabileceğini hmm. düşünebiliyoruz. Burada eğer... Karı koca arasında üç talak vaki olmuşsa e, her ne kadar 12 nikah işte dini nikahtı, resmi nikahtı değildi şeklinde olsa bile e, ikinci bir beraberlik için, ikinci bir nikah geçerli olmayacak. Bahsettiğimiz o beş şart yerine gelmedikçe evet. o da anlaşma olmaksızın. E, ancak e, burada şunu da ifade edelim. İddet döneminde kadın talaka mahaldir. Yani bir adam hanımını boşayabilmesi için, bir kadına talaka mahal olabilmesi için ya menkühe dediğimiz nikahlı olmalıdır veya muhtette dediğimiz iddet bekleyen bir kadın olmalıdır. Hmm. Ee, şimdi kişi hanımını bir talakla boşadığı zaman, sen boşsun dediği zaman kadın için iki durum söz konusudur. Ya iddet bekleyecek yani iddet beklemesi gelen kadınlardandır veya iddet beklemesi gereken kadınlardan değildir. Peki iddet beklemesi gereken kadın kimdir? Nikahtan sonra aralarında cinsel anlamda bir buluşma var ise veya hakikaten olmasa da hükmen bu manada bir şeyler oluşmuş ise ki halvet-i sahya dediğimiz e, işin vuku bulması. Böyle bir durum tahakkuk etmişse o zaman kadın iddet bekleyecek. İddet döneminde adam bir daha boşarsa o boşamada geçerli olur, bir daha boşarsa o boşamada geçerli olur. Ancak e, nikahtan sonra e, karı koca ilişkisi olmamış, hakikaten olmadığı gibi hükmende olmamışsa, yani sadece e, nikah yapılmış Nikâhı. ama hiçbir zaman bunlar e, bir araya gelmemişler. Yani fıkhı ifadeyle hakikaten veya hükmen cinsel münasebe tahakkuk etti denilecek bir durum olmamış. Hı hı. Bu durumda adam hanımı boşadığı zaman bu kadın iddia beklemeyecektir. Boşar boşamaz, kadının iddeti diye bir şey yoktur. Dolayısıyla ikinci boşama ise sokakta herhangi bir kadını boşaması gibidir. Yani yabancı bir kadını boşamak nasıl geçerli değilse, e, bu kişinin de bunu boşaması, çünkü bu kız e, veya bu kadın bunun menkühesi değil, nikahlısı değil, muhtette dediğimiz iddet bekleyen bir kadın da değil. Dolayısıyla talaka muhal değildir. O zaman ikinci sözü veya üçüncü sözü fuzule söylenen bir söz kabul edilecek, bir talakla boşamış kabul edilir. Bundan sonra yeniden bir nikah yaparak da iki talak hakları baki olarak bunların hayatlarını sürdürmeleri mümkündür. O yüzden buradaki kardeşimizin sorularında, sorusunda detaylar vardır. Yani e, iddet derken belki bu kendisinin iddet beklemesi gerektiğini inandığı için öyle söylüyor. Hı -hı. Belki de iddet beklemesi gereken kadınlardan değildir. Değildi. E, dolayısıyla ikinci boşaması zaten lavdır, geçersiz Hı -hı. olacaktır. Ee, ama yok, iddet bekleyen bir kadınsa o zaman ikinci boşaması geçerli olacaktır. Araya geri kalan talak adedi kalmış mı, kalmamış mı? Eğer kalmışsa yeniden nikah yaparak beraberliklerine devam edebilecekler. Evet. Ama arada nikah bağlantısı kalmamışsa yani talak adetinin tamamıyla tüketmişse e, yeni bir nikah ile bu sıfırlanmayacağı için bunların bir daha beraberlikleri mümkün olmayacaktır. Evet hocam. Bir başka sorumuz da Namaz vakti girdikten sonra vakit içinde aybaşı haline giren bir kadın o vakit namazını daha sonradan kaza etmeli mi? Şafii mezhebine göre. Bilindiği üzere kadınların malum günlerinde namazla mükellef değillerdir. Hatta o günler geçtikten sonra, temizlendikten sonra da o günlerde kılamadıkları namazı kaza etmeleri de gerekmeyecek. Ama oruç böyle değil. Oruçla mükelleftir. Peki, kişi yani bir bayan adetlidir, aybaşı halindedir, namazda mükellef değil. Vakit içinde temizlenecek olsa, bu durumda o namaz ile mükellef olur mu olmaz mı? Hı hı. Bu noktada Hanefi mezhebine göre vakit içinde temiz olduğu zaman, tabii kadın için o vakit içindeki temizlik adetin en fazla günü olan 10 günde kesilmesi ve en fazla gününden daha aşağı olan işte 5 günde, 6 günde veya 7 günde kesilmesine göre farklılık durumlar vardır. Hı hı. Eğer 10 günde kesilmişse, e, kesilir kesilmez, iftida tekbiri alabilecek kadar bir zaman dilimi kalmışsa o vakitte o namazı da mükelleftir. Hı hı. Yıkanması şart değil. Tabii ki onu kazaya kalmıştır, onu eda etmesi mümkün değildir. Ama eğer 10 gün öncesinde kesilmiş ise... Bu durumda husut etme zamanından sonra iftah tekbiri alacak kadar zaman kaldı mı kalmadı mı Onu. buna bakılacaktır. Ee, yani on gün öncesindeki husul adet döneminden kabul ediliyor. On gün sonrasındaki kesinti ise ki husul adet döneminden sonra olarak kabul ediliyor. Her halükarda husul gereklidir ama bu başka bir mesele. Ee, bu Hanefi mezhebine göre yani Hanefi mezhebine göre vakit içinde kişi temiz olduğunda e, namazı kılacak kadar değil de iftah tekbiri alacak kadar bir vakit. Kalmış ise o namazla mükellef olacaktır. Peki vakit içinde adet haline geçen bir bayan o namazıyla mükellef midir? Diyelim ki öyle vakti girdi daha henüz namazı kılmadı ve vakit içinde de soruda olduğu üzere o hal kendisine geldi aybaşı haline girdi. O kişi o namazla mükellef midir? Yani temizlendiği zaman o namazı Yıkılmak kaza olur. hanesine yazılacak mı yazılmayacak mı? Bu noktada Hanefi ile Şafii fıkhı arasında görüş farklılığı vardır. Hanefi mezhebine göre namazın farz olmasına sebep kişi namaza başladığı andan bir evvel cüz. Eğer bu yok ise son cüzdür. Hmm. Şafi mezhebine göre ise vakit girdi ve kılabilecek kadar bir imkan da doğdu. Yani dört rekatli farzı kılabilecek, kılabilecek. bir zaman dilimi geçti ve hala daha kılmadı, kılmadı ve ondan sonra adet dönemine girdi. Bu kadın bu namazdan mesuldür. Hmm. Ama Hanefi mezhebine göre ise bu kadın bu namazdan mesul evet. değildir. Çünkü zimmetine sabit olabilmesi vaktin çıkmasıyladır. Evet. Yani son vakitte olacaktır. Ee, Hanefi mezhebi ile Şafi mezhebi arasında bu noktada bir farklılık var. Bu hmm. birinci mesele. <gülüyor> ee, diğer bir farklılıkta ise e, ki bu da önemli aslında. Özellikle Şafi mezhebinde önemli bir mesele. Bu e, Şafi kardeşlerimiz tarafından bilinmeli ki maalesef pek e, bilinen bir konuda değil. E, vakit içinde... E, temizlendiği zaman o vakitte de mesuldür dedik o vakit de kılacaktır ancak eğer o vakit ikindi vakti ise bu kadının mesul olduğu namaz şafi mezhebine göre hem öğle hem namazdır eğer o vakit yatsı vakti ise bu kadının mesul olduğu namaz hem akşam hem yatsı namazdır hmm. Çünkü Şafi mezhebinde cem-i takdim ve cem-i tekhir meseleleri vardır. Evet. Yani öğle ile ikindinin öğle vaktinde kılınması veya öğle ile ikindinin ikindi vaktinde kılınması. Evet. Seferde olan kişilerden bahsediyoruz. Hanefi mezhebinde bu sadece Arafat ve Müzderife'de yani hacılar içindir. Ama Şafii mezhebi bu konuda biraz daha geneldir. Seferde olan bir kimsenin de veya bu manada bazı durumlarda da kişi cem edebilir. Cem'in caiz olduğu noktalarda mesuliyeti de bu manada düşünülerek eğer kişi ikindi vaktinde temizlendiyse o zaman e, cem etmesi de mümkündür. Yani evet. şafi fıkhı buna olanak tanımıştır. O zaman ikindi de hangi namaz kılıyor? Öğle ile evet, ikindi evet. Cem'i tehir yoluyla olabileceği için öğle namazıyla da bu kadın mesul olacaktır. Evet. Yasrı vaktinde temizlenmişse akşamda akşam da, da bu kadın mesul olacaktır. Hanefi mezhebine göre böyle bir şey yok. Tabi burada şöyle bir sual akla gelebilir. Tersi olsa yani öğle namazında temiz olsa ikindiyle mesul olur mu olmaz mı? Aslında temiz olmak dediğin zaman ikindi zaten temizlikten sonra gelecektir. Evet. O pek konuşulmaya gerek olmaz ama e, adet olsa diyebiliriz. Yani şöyle ki öğle vakti girdi, namazı kılacak kadar bir zaman geçti ve adet, adet oldu. oldu. Şafi fıkhına göre bu kadın öle namazıyla mükelleftir. Yani Aynen. zimmetine sabit olmuştur. Hanefi mezhebine göre değil. Hı hı. Peki ikindi namazında Aynı da mı? mükellef olur mu? Cem'i takdim olarak. Hı. Deniyor ki takdimde bu hüküm yoktur. Hmm. Yani öğlenin farz olması demek, ikindinin farz olması demek değildir. Değil. Ama ikindinin farz olması, öğlenin de farz olması demektir. Yani hmm. Cem'i teyhir olarak mesele değerlendiriliyor, Cem'i takdim olarak değerlendiriliyor. İnce bir detay, ona ee, Bu ciddi bir detaydır ve şafi fıkhında bilinmesi gereken bir mesele. Ama maalesef pek bilinen bir konu da değildir. Yani, bu vesileyle de aslında buna da temas hmm. etmiş olacağız. Özellikle bayanlar için. Sadece bu bayanlarla alakalı değil. Yani bir çocuk blue çağına erdiği zaman... E, diyelim ki ikindi vaktinde buluşağın erse Şafi mezhebine göre öğle namazıyla da mükelleftir. Hmm. Veyahut da bir gayrimüslim e, ikinci vaktinde olsun. Müslüman olsa öğle namazıyla da mükelleftir. Hmm, evet. Yatsı namazında mükellef olsa hem akşam hem yatsı namazıyla mükellef olacaktır. Cemi i dolayı. Evet. Ama Hanefi mezhebine göre durum böyle değildir. değildir. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da. Ee, i̇ş yerimde mesaim 8'de başlamakta. Servis kullanmaktayım ve servise 06-055 arası binmek durumundayım. Saatler değişmediği için imsak vakti namazımı kılarak işe gitmek için yola koyuluyordum. Fakat saatler ileri gittikçe imsak vakti belki e, daha fazlaya çıkacak demiş siz bunu okurken 05'ye kadar gelecek. Bu durumda ben ne yapmalıyım? Namazımı kılmadan çıkmak istemiyorum. Sormuş şekilde acaba namazı imsaktan 10 dakika önce eda edebilir miyim, Rabbimin katına kabul olur mu, bunu yanıtlarsanız çok sevinirim demişler. İbadetler kendi arasında birçok taksime ayrılıyor. Bu kısımlardan bir tanesi de muvakkat olan ibadetler, muvakkat olmayan ibadetler. Yani bir vakitle vakitlendirilmiş olan ibadetler, herhangi bir vakitte vakitlendirilmemiş evet. olan ibadetler. Hı hı. Namaz da keza vakitlendirilmiş olan ibadetlerdendir. Bu şu demektir ki vakti gelmeden o ibadetin yapılması geçerli değildir. Evet. Peki sabah namazının vakti ne zamandır? Sabah namazının vakti tululü fecir dediğimiz günümüzün tabiriyle imsak diye takvimlerde e, gösterilen evet. fecrin doğumu ile tululü şems dediğimiz yine takvimlerde güneş diye ifade edilen güneşin doğum esnasıdır. Yani fecrin doğumu ile güneşin doğumu arasında sabah namazı kılınır. Vakti bu zamandır. Sadece faziletle alakalı Hanefi mezhebi ile Şafi mezhebi arasında farklılık vardır. Ee, Şafi mezhebine göre ilk vaktinde kılınması daha faziletli, Hanefi mezhebine göre ise son vaktinde kılınması daha faziletlidir. Hı. Ama bu fazilete tahallük eden bir durum, cavaza tahallük eden bir durum değildir. Evet, evet. Ee, şimdi bu kardeşimiz diyor ki, imsak vakti girer girmez namazımı kılıyorum, Hı. servise yetişiyorum. Ama öyle bir zaman gelecek ki e, servise yetişemeyeceğim eğer imsa beklersem. Yani servise bindiğimde daha henüz imsa geçmiş olmayacak, evet. yolda olacak. Ama e, sualde 8'de diyor mesai, mesai evet. başlıyor. E, tabii ki imsan gecikmesi güneşin de gecikmesi, gecikmesi anlamına sesi, gelecektir. Evet. Yani şu anda e, 8'i 5, 8-10 gibi. Evet. Güneş doğuyor. Bu şu demektir ki 8'de sabah namazı kılınabilir. 85 geçe sabah namazı kılınabilir. Yani selam verdiğiniz zaman henüz daha güneş doğmamışsa namazınız sahih olacaktır. Dolayısıyla burada yani imsağın tehir etmesi aynı şekilde güneşin de tehir etmesi, ilerlemesi anlamında olacağı için e, bu konuda titizlik göstermeli. Ya evinde imsak girer girmez kılacak ama eğer öyle bir imkan yoksa iş yerine gittiği zaman güneş doğmadan kılması gerekecek. Evet. Yoksa benim için bir mecburiyet var vakitten önce kılayım böyle bir evet. talim böyle bir hüküm kesinlikle yoktur. Evet. Ona göre abdest hazırlığı yapılacak erkenden evde. ne evet. yerine varınca da hemen gider gitmez namazı ne namazını yada edecek. Sabah kılacak. Evet e, devam bu edeceğiz. bu kardeşimize ve bu kardeşimiz evet. gibi olanlara yardım etsin. Amin inşallah. Bazıları için çok iyi oldu bu saatlerin durumu. Evet. Bazı kardeşlerimiz için de böyle sıkıntılar doğuruyor. Doğrudur. Rabbim hepimize kolaylık versin Doğrudur. inşallah. Kısa bir ara gideceğiz inşallah hocam. E, değerli dinleyenlerimiz, e, İlmi Al programımıza sizlerden gelen sorularımızı sormaya devam edeceğiz. Kısa bir ara aran akabinde burada olacağız inşallah. İlmihalet izleyenlerimiz İlmihalet programımıza devam ediyoruz. adresinden bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Acil cevaplanmasını istediğiniz sorularınız varsa veya cevaplarla ilgili kafanıza takılan bir şeyler varsa da yine İsmail'a fetva hattını arayarak oradan da cevap bulabilirsiniz. Hocam bir başka sorumuz. Ben önceden Kur'an'ı ilham ürünü olarak görüyordum. Kur'an'ın emirlerine uymak için herhangi bir zorunluluk hissetmiyordum. Yeni Müslüman oldum, 30 yaşındayım. Müslüman, Müslüman olmadan önce kılmadığım namazları kaza etmem gerekir mi? Eğer kaza etmem gerekirse nasıl bir program uygulayabilirim demişler. Tabii e, sorudan anladığımız kadarıyla iki durum düşünülebilir. Yeni Müslüman oldum derken önceki hayatımda yani bu çağına erdiğimden beri ben gayrimüslimdim. Ee, ta ki İslam'la tanışana kadar bu halim devam etti ve sonradan İslam'a girdim. Hidayete kavuştum. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bir bu şekilde düşünebiliriz. Ee, bir de e, yeni Müslüman olduğum derken genelde hidayet buldum anlamında bu kullanılıyor. Yani e, Müslüman anne babadan dünyaya gelmiş. E, İslam coğrafyasında doğmuş. Ancak e, Bulu Çağı'na da o şekilde girmiş. Ve kendisine sordukları zaman sen nesin ben Müslümanım diyor idi. Ama belli bir yaşa geldiğinde işte kafasının karışacağı döneme geldiğinde ise bahse konu olduğu gibi Kur'an-ı Kerim hakkında farklı talihlerde bulunarak işte bulunduğu çevrenin etkisi veya eğitimin etkisinden dolayı işte ben kabul etmiyorum dedi. Daha ileriki yaşlarda ise gerçek hak dinin bu din olduğunu öğrendi ve İslam'a girdi. Şimdi iki mesele arasında şöyle bir fark vardır. Birincisinde İslam'ın öncesinde, e, daha öncesinde bir Müslümanlık yok. Yani direktmen gayrimüslimken İslam'a girme olayı var. Evet. İkincisinde ise Müslümanlık var, arada irtidat dönemi var, Allah muhafaza yani dinlen çıkma dönemi var ve daha sonradan İslam'a girme meselesi var. İki konuda fıkhi olarak e, mezhepler açısından bazı farklılıklar olacaktır. Evet. O yüzden konuyu biraz tafsilata e, geçiş yaptım. Birincisi e, yani gayrimüslim bir ana babadan dünyaya geldi. Blue erdiği zaman veya baba ana babası Müslüman olsa da Blue İslam'ı kabul etmedi. E, o şekilde geldi geldi geldi belli bir çağdan sonra İslam'a girdi. E, El-İslam yecubb-u ma hadis-i şerifi doğrultusunda bundan önceki hayatı iptal manasındadır. Dolayısıyla o zaman zarfındaki ibadetlerle bu kişi kellef değildir. Evet. Bu saatten sonra o geçmiş olan, o namazdı, oruçtu ser gibi diğer ibadetlerin kazasıyla meşgul olmasını gerektiren bir durum söz konusu değil. Bundan sonraki hayatını ona göre e, dizayn etmelidir. Evet. Ancak ikinci mesele şeklinde olursa ki bu genelde de eğer e, İslam coğrafyasında e, bu kişi doğmuşsa böyledir. Çünkü Müslüman ana babadan gelmiştir. Bu çağına erdiği zaman işte ben Müslümanım ifadesini kullanıyordur. Bu kişi Müslümandır ama şuurlu değildir. İslam'ın ne olduğunu bilmiyordur. Ta ki işte sorgulama yaşına gelmiştir. Sorgulama yaşında ise çevresinin de etkisiyle veya yanlış arkadaşlarının da etkisiyle Allah muhafaza dini sorgular bir hale gelmiş ve İslam dininden çıkmış kabul edilir. Yani irtidad etmiştir. Ve daha sonradan işin hakikatini öğrenmiş ve tekrardan İslam'a girmiş. Bu kişi için o irtidat döneminde yani o aradaki dönemde ibadetlerle mükellef midir değil midir? Meselesi karşımıza çıkıyor. Bu noktada Hanefi mezhebi ile Şafii mezhebi arasında görüş farklılığı vardır. Şafi mezhebine göre daha önceki ibadetlerle mükellef olduğu gibi o irtidat döneminde de ibadetlerle mükelleftir. Dolayısıyla İslam'a girdikten sonra da o dönem ne kadarlık bir dönemse o zaman zarfında da o ibadetlerin kazasını yapmakta Aynen. mükellef olacaktır. Ama Hanefi mezhebine göre o dönemde bu kişi sadece imanla muhataptı, ibadetle muhatap değildi. Dolayısıyla o irtidat dönemindeki namazları kaza etme mükellefiyeti yoktur. Ama Şafi mezhebine göre böyle bir mükellefiyet vardır. Bir de şöyle bir şey var, Yani evvelki ibadetleri lav olmuyor. Yani İslam'dan, ön, diyelim ki hani Müslüman olma dönemi var, hı hı. ara dönem var, sonra tekrardan İslam'a girme dönemi var. Peki irtidat ettiği zaman evvelki ibadetler iptal oluyor. E, bu noktada yine Hanefi ile Şafii mezhebi arasında farklı görüş vardır. Şöyle ki Hanefi mezhebine göre ibadet külliyen iptal oluyor. E, hatta bir daha ki bu konu tartışmalı olmakla beraber hacini yapmış olsa bile, daha sonradan irtidat araya girdi hmm. ve ondan sonra İslam'a girdi. Tekrardan maddi imkanı sahip oldu. Bir daha hac gitmesi gerekir. Şafii mezhebine göre ise diyor ki, iptal olan diyor, ibadetin aslı değil hükmüdür diyor. Yani hmm. sevabıdır. Dolayısıyla o kişi o geçmişteki yapmış olduğu ibadetlerden dolayı herhangi bir sevap almayacaktır. Ama o ibadetleri yerine getirmiş Düşünmüş. olduğu kabul edileceğinden zimmetinde böyle bir borçluluk söz konusu değildir. Hatta şafi kaynakları bunu gasp edilen bir arazide kılınan namaza benzetiyor. Yani bir insanın e, karşı tarafın rızası olmaksızın bir araziye girse, bir yere girse, gasp etse orayı ve orada e, tamam. işte, vakit namazını kılsa. Namazı kılmış olur ama kıldığı namazdan sevap almaz. Yani sevap farklı bir şeydir, sıhhat farklı bir şekildedir. Hmm. Bu anlamda bir e, farklılığı gözetiyor Şafi Fıkhı. Ama öyle veya böyle irtidad dönemindeki namazlarda Şafi Fıkhı'na göre yine mesuldür. Ama Hanefi mezhebine göre mesul değildir. Evet. E, dolayısıyla bu soruyu iki şekilde de düşünecek olursak, Hanefi mezhebine göre o dönemdeki yani irtidad dönemindeki veya gayri Müslüm olduğu dönemdeki namazlarla muhatap değil. Dolayısıyla kaza etmesine gerek, gerek yok. yok. Şafi mezhebi açısından baktığımız zaman, ee, eğer başlangıçtan beri gayrimüslim olarak gelip sonradan İslam'a girdiyse geçmiş dönemdeki namazlarla muhatap değil ama e, İslam'a girmiş yani Müslüman olarak bu lüçhane ermiş ve hali devam ettirmiş, daha sonradan Allah muhafaza irtidad etmiş ve daha sonradan İslam'a girmişse o irtidat dönemindeki ibadetleri de yerine getirmek zorunda olacaktır. Hocam bu soruyla alakalı özellikle şunu soruyorlar. Bazı kardeşlerimiz e, daha yeni yeni işte bu ilimleri öğrenmeye çalışan yeni dinleyen kardeşlerimiz e, madem diyorlar hani gayrimüslim bir adam 50 yaşına kadar geldi. O anda Müslüman oldu. Ondan öncesi hiç sayılmıyor. Evet. Silinip gitti. E, biz doğuyoruz Müslüman olarak doğuyoruz. 50 yaşımıza kadar aman şey günahtan kaçalım ibadet yapalım namazımız eksilmesini, orucumuzu eksiltmeyelim gibi düşüncelerle hareket ediyorlar. Ve diyor ki, yani o adam diyor 50 sene hiçbir şey yapmadan bir anda Müslüman oldu, her şeyi indi, cennete gidecek ibadetlerini yaparsa. E ben de 50 senelik Müslümanım, aynı şekilde ben ibadetlerimi yaptım, onun yap yaptıklarının hiçbirini yapmadım. Aramızda bir fark olacak mı? Ya da bu Müslüman olmamız bizim için dezavantaj mı gibi? Haşa. Haşa öyle sorular da yöneltiyorlar. Tabii yani Müslüman olmaklığını dezavantaj şeklinde düşünmek insan için bir küfür sebebidir. Evet. E, bu çok yanlış bir fikirdir. E, şunu ifade edelim. Sahabe-i Kiram içinde bile e, bir vakit namaz kılmadan, İslam'ın hiçbir emrini yerine getirmeden Müslüman olup ve evet. İslam'a girdikten birkaç saat veya birkaç dakika sonra şehit olan kişiler vardır. Hı -hı. Yani ya Resulullah önce savaşayım sonra mı Müslüman olayım yoksa Müslüman olayım sonra mı savaşa gideyim. Önce İslam'a gir ki İslam'a giriyor, kelime-i şehadet getiriyor ve dışarı savaş. çıkıyor ve şehit oluyor. Bu Allah'ın fazladır, Allah'ın ikramıdır. Evet. Peki yani dediğiniz gibi bir insan işte 50 seneyi ibadetle geçirmiş, ötekisi ise 50 seneyi küfür üzerine geçirmiş, evet. ancak sonunda imanlı kurtarmış. Bu onun için bir fazilettir. Evet. Öteki içinde aksi de söz konusu olabiliyor. 50 seneyi ibadetle geçirmiş Sonraki ama son için. nefesinde imanını şeytanın eline teslim etmiş ve ahirete öyle gitmiş. Allah muhafaza etsin. Bu şekilde de olabiliyor ki kaderle alakalı hadis-i şerifleri okuyacak olursanız bununla alakalı misallendirmeyi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yapmaktadır. Tabii bu nasıl oluyor? Yani bunun talihine baktığımız zaman o kişi her ne kadar o zamanı ibadetle geçirmiş olsa bile yapmış olduğu bir eylem ile Allah-u Azimüşan'ı gücendirmiş, yani çok yanlış bir işlem yapmış. Belki o onu o esnada imansız olmasına sebebiyet vermeyen bir eylem. Ama yapmaması gereken bir eylem. Yapmaması gereken bir işlemdir. Mevla-u son nefeste faturasını ağır ödettirmiş. Yani çünkü iman lazımdır imanın muhafazası gerekir. İmanın muhafazası ise her daim imanını kaybetmeme korkusuna kişinin sahip olması, evet. ibadetlerle onu takviye etmesidir. Bu o kişide o korkunun bulunması. Peki öyle tuttu tuttu tuttu ve son nefeste imanla beraber Allah'ın huzuruna gitti. Ötekisi ise belli bir zamanda imansız geçirdi ve son nefesine yakın bir dönemde iman etti. Bunların arasında fark olur mu? Bu fark in de Allah'ta derecesi ile alakalıdır. Yani şüphesiz eğer o 50 sene ibadetini takva sürece getiren bir kimse o günahlardan kendisini alıkoyarken gayret ile işte içinde bir mücadele ruhuyla bunu yapmış veya gençliğini Allah yolunda geçirmiş olan bir kimse elbette mükafatı farklı olacaktır. Ama diğeri için e, mükafatta bir eksiklik veya bir farklılık onun da tamamıyla niyeti ve ihlası ve samimiyetidir. Yani onun durumunda indallatta ona göre e, hesabı alınacak, ona göre değerlendirilecektir. Bazen yani kimseye zulmedilmeyecek, kimse mazlum bir konuma düşmeyecektir. Herkesin hesabı bir hakkın görülecektir orada. Yani bunda kimsenin şek şüphesi olmamalıdır. E, bir de bizim Müslüman ebeveyinden olmamız, İslami bir coğrafyada bulunmamız bizim için bir fazilettir. Yani dezavantaj değil haşa evet. bir avantajdır. Çünkü o kimse son nefesinde imana girmeme ihtimali vardır. Hı hı. Allah muhafaza dünyası harap olduğu gibi ahiretinde gitmiştir. İman çok önemli bir faktördür. Dolayısıyla biz elhamdülillah gözümüzü açtığımız zaman Müslüman ana babadan dünyaya geldik. Müslüman İslam ile tanıştık. İslam'ı aramak için özel bir gayret sarf etmedik. Hı hı. Yani böyle bir nimet içindeyiz. Yani şu da bir gerçektir. Nimet külfet dengesi. Size ne verildiyse sizin sorumlunuz da o noktada olacaktır. Evet. Yani bir baba iki tane evladı var sabah evden çıkarken harçlık veriyor. İşte birine 10 lira harçlık veriyor, birine 100 lira harçlık veriyor. Akşam geldiği zaman verecekleri hesap buna göre farklı olacak. Tabii. İşte 10 lira harçlık alan diyecek ki bir simit aldım, işte bir ayran aldım, yanına bir de çorba aldım, para bitti. Ötekisi bu kadarla değil, daha devamı olması gerekiyor. Yani 100 lirayı nereye evet. harcadın? Şimdi Mevla Teala Hazretleri'nin bize vermiş olduğu nimetler ile o gayri İslami bir diyarda gözünü açan ve sonunda kendi gayretleriyle İslam'a giren kimseye tutulacak hesap evet, aynı olmayacaktır. De. Yani herkes elindeki nimet doğrultusunda mesuliyet altında olduğunu unutmamamız gerekecektir. Bazen böyle şey de soruyorlar hocam, çok takva, çok ibadet sorusunu da yöneltiyorlar. Onda da yani haddimiz olmadan dünya hayatından örnekler veriyoruz. Bazı insanlar var mesela, e, durumu çok iyi değil. İşte bazı kardeşlerimiz sokaklarda yaşıyor, bazı kardeşlerimiz işte gece konuda yaşıyor, bazı rezidanslarda yaşıyor yani ne bileyim villalarda, saraylarda yaşıyor. E, bunu da e, öyle görmek lazım. Yapmış olduğumuz ibadetler karşılığında cennette. Ona göre Yüce evet. Mevla bizlere yani nasip edecek. Bu imtihan sürecidir. Evet. Herkesin imtihanı farklıdır. Kimi dediğiniz gibi varlıkla imtihan olur, hmm. kimi yoklukla imtihan olur, kimi sıhhat ile imtihan olur, kimi hastalıkla imtihan olur. Evet. Neticede bu bir imtihandır. Herkes elindeki o imtihanın zorluk ve kolaylığına göre alacağı puan da fazla ve eksik olacaktır. Evet. Yani bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Yoksa varlıklı olan kimsenin yokluk içinde olan bir kimseye bir üstünlüğü yoktur. Yokluktakinin de diğerine bir üstünlüğü olmayacaktır. Evet. O ona göre muhataptır, ona göre mesuliyet içindedir. Siz de ona göre mesuliyet içinde olacaksınız. O yüzden mesuliyetlerimizi bilip ona göre hareket etmek evet, gerekir. Fakir kardeşlerimiz hep zenginler rahat bir... Hayat yaşıyorlar. İmtihanlar o kadar kolay oluyor... ...zannediyorlar. Zengin kardeşlerimiz de... ...fakirlerin imtihanı daha rahat. Çünkü elinde... ...avucunda hiçbir şey yok. Ona göre imtihan oluyor. Bu istese de işleyecek ortama... sahip olamıyorlar. Yani değil diyorlar. E, arada işte buna göre Rabbimiz bizleri imtihan ediyor. Rabbim geçebilmek nasip etsin... Amin. ...bu imtihanı inşallah. İmtihanı kazananlardan... ...eylesin Amin inşallah. inşallah. Bir başka sorumuz... Da ...hocam. E, ben bir... ...bayanım ve hiç yapmamam... ...gereken bir hale düştüm. Eşimle büyük problemlerim var iken... Başka biriyle telefonda konuşmaya ilgi duymaya başladım ve eşim bunu gördü öğrendi haklı olarak çok sinirlendi ve sürekli şiddet uyguluyor. Fakat ben bundan dolayı çok pişmanım ve sırf Allahü Teala beni affetsin diye çarşaf kediğim namazlarımı kılıyorum. Bu yoldan da asla dönmeyeceğim. Ama eşim bana e, eşim beni asla affetmiyor, nikah düşmüştür diye korkuyor ama ben en üst düzey yaşamadım. Nikahımız düşmüş müdür ve bu saatten sonra eşimle nasıl bir yol izlemeliyiz? Tabii bu soruya e, hukuksal olarak cevap vermeden önce böyle bir sorunun oluşumundaki etkenler nelerdir? Evet. Yani maalesef içinde bulunmuş olduğumuz e, şu zaman diliminde e, kişinin günaha düşmesine birçok etken var ve bu etkenler hepimizin içinde bulunmuş olduğu işte. E, kimse kendine güvenmemeli, e, kimse ben Allah muhafaza böyle bir işe düşmem şeklinde bir garanti altında olmamalı ve e, bunun sebeplerini kişi kendinden soyutlamalı ki maalesef bu gibi durumlar genel olarak sosyal medya diye tabir edilen ve hepimizin işte cebinde olan, hepimizin elinde olduğu telefonlar vasıtasıyla kişilerin kendi hesaplarıydı, arkadaşlık e, gruplarıydı e, ki burada başlangıçta belki niyette hayır işte ben tebliğ yapıyorum, orada insanlara İslamı anlatıyorum e, işte e, bir erkek ben işte kızların kapanması üzerine çalışıyorum veya kız erkeklerin namazı kılması üzerine çalışıyorum şeklinde e, oysa şu bir gerçek ki taviz vererek İslam yayılmaz. Yani hem taviz vereceksin hem de o tavizi şeriat adına yapacaksın. Böyle bir şey olmaz. Dinin sana vermiş olduğu ölçü neyse ona göre hizmet etmen gerekir. Hizmet adı altında sen eğer şeriata aykırı, dine aykırı işlem yapıyorsan bu şeytanın sana sağ taraftan yaklaşmasıdır. Yine şeytana hizmet etmektir. Onun hilelerine düşmektir. Yani ben kendime güveniyorum, ben böyle bir hataya düşmem dememek, dememek lazım. lazım. Belki bunu farklı programlarda da dillendirmiştik. Bir tarihte eski ihvanlarımızdan biri Efendi Hazretlerimizden izin istiyor. Bir yere gitmek üzere. Ee, Efendi Hazretleri göndermiyor. O izin istiyor, göndermiyor. En sonunda şöyle bir konuşma geçiyor. Diyor ki, Efendi Hazretleri bana güvenmiyor musun? Efendi Hazretleri'nin vermiş olduğu cevap çok manidar. Sana güveniyorum ama senin nefsine güvenmiyorum. Evet. İşte o nefis hepimizde var olan bir nefis. Ve o nefis, bize her türlü fuhşiyata, her türlü kötülüğü yaptırabilme potansiyeline sahip olan bir nefistir. Zahiri olarak çok uzak gözükseniz bile herkeste o nefis maalesef vardır. Dolayısıyla o nefsin isteklerine cevap verebilecek imkanı ortadan kaldırmak lazım. Yani iradenizle ben baş başa kalayım değil. O neyi sever? Tenhayı sever. Neyi sever? Kimsenin bilmemesini sever. Gizliliği sever. O zaman o gizliliği bertaraf etmek lazım ki... O nefsin hilesine düşmeyelim diye. Evet. E, o yüzden yani dediğimiz gibi bu noktada e, Allah muhafaza işin içine düştükten sonra ondan kurtulmak çok zor. Ama o düşmeden önce buna etkenleri ortadan kaldırmak lazım. Özellikle ebeveynin çocuklar üzerindeki tasallutu, yine eşlerin birbirler üzerindeki bu manada yaptırımları önemlidir. E, Rabbim bu hale düşmekten cümle ümmeti Muhammed'i muhafaza etsin. Evet. Öncelikle bunu söylemek gerekir. Gelelim meselenin hukuksal tarafına. Ee, yani bir bayanın, evli olan bir bayanın yabancı erkekle e, gayri ahlaki bir şekilde bulunması nikahına zarar verir mi? Ee, nikah ya boşamak ile nihayet erer erkek tarafından ve Allah muhafaza din dairesinden çıkmak ile ki irtidat hmm. veya da sıhriyet denilen yani sihriyetten kaynaklanan bir mahremiyetin oluşması. Yani erkeğin işte e, hanımının alt veya üst soyuyla birlikteliği veya kadının adamın alt veya üst soyuyla birlikteli Allah muhafaza. Evet. Bu tarzda bir işlem olursa nikah biter. Ama bu üç şekilden hiçbir tanesi gerçekleşmemişse bir kimse ne kadar büyük günah işlerse işlesin o günahtan dolayı nikah fesk olmaz. Evet. Yani o günah eğer onu imandan çıkarmıyorsa ki ehl-i sünnet akidesine göre amel imandan bir cüz değildir. Evet. Ee, i̇nsan itikaden bunun haram olduğunu kabullenerek isterse buna fasık denir kafir denmez. Evet. E, bu şekilde oluyorsa bu büyük günah işlemiştir. Çok e, yani yapmaması gereken bir işlemi yapmıştır ki ifade dahi edilemiyor ama bu dediğimiz gibi imandan onu çıkarmıyorsa e, ayrılmasını gerektiren bir durum değildir. Tabii bu hukuksal Böyle bir koca böyle bir bayanla durur mu durmaz mı? Onlar tamamıyla kişinin kendi inisiyatifinde olan bir şeydir. Hı. Yani yok e, tut veya ayrıl, işte gerçekten pişman olduğu yok ben inanmıyorum. Onlar bireysel meseleler. O konuda pek bir şey demek doğru değildir. Hı. Ama kardeşimizin anlattığı kadarıyla gerçek anlamda pişman olduğunu söylüyor. Tabii pişmanlık her daim o burukluğun yaşanmasıyla olacaktır. E, bu nikahların fesk anlamında değil. Bunu söyleyebiliriz. Eşiyle arası bir daha nasıl düzelecektir? O kendisinin bundan sonra çizeceği yol haritasıyla kendisi bunu belirleyecektir. E bir de yani Allah beni affetsin diye çarşaf giydim. Sadece bu değildir. Allah beni affetsin diye bütün haletimi değiştirdim. Yani komple tüzüğümü ben ne yapıyordum, ne yapmam, ne yapmam gerekiyor? Gerek. Bunları tespit edip hatta o günaha sevk eden sebepleri dahi ortadan kaldırmak. Bunları da bir küllüğü ortadan kaldırmak ve her daim ağlamak, her daim pişmanlığı dinlendirmek, tabii günah ifşa ederek değil, kalpteki o burukluluğu yaşamaktadır. Ee, tabii ki yani bir insan bir günaha düştüğü zaman helak olduğu anlamında değil, gerçek anlamda tövbe ederse ve o günah onun kalbinde zilleti ona karşı yani o burukluluğu yaşatırsa, daha önceden söylediğimiz üzere diğerinin ibadetinin kendisine gurur vermesinden daevladır. Yani buna da düşmemek gerekecektir. Rabbim muhafaza etsin, Rabbim kurtarsın diyoruz. Amin inşallah. Bir başka sorumuz hocam. Hava yollarında kabin memuru olarak çalışmaktayım. Sizler de sanıyorum bir takım yerlere uçak seyahatı gerçekleştirdiniz. Fıkhi manada burada çalışıyor olmakta bir sıkıntı var mıdır? Bu işten elde edilen kazanç haramlık söz konusu mudur? Uçakta seferi olsam da namazlarımı kılıyorum. Kazaya bırakmadan hayatımda alkol kullanmadım. Bu işle alakalı hasta tek sıkıntım bazı seferlerde alkol sunumunun da yapılması. Yani şirket politikası gereği havayollarının bazı uçuş noktalarına gidildiğinde yolcuya diğer içeriklerle beraber alkol servisi yapılması şirket tarafından isteniyor. Ne kadar kullanmasam da, verirken buğz etsem de, vermek istemesem de bu servisi yapmak zorunda kalıyorum. Burada benim durumum nedir? Kişinin bir günahı bizati işlemesi ne kadar günah ise işlenen o günah istihdam sağlaması, yardım etmesi, vesile olması da bu manada günahtır. Evet. Nasıl ki hayra delalet hayırsa şerre delalet de şerdir. Hı hı. E, dolayısıyla kardeşimizin içmemesi e, ama içene servis etmesini meşru kılmayacaktır. E, Tabi burada diyor ki yani bu bir sıkıntı olduğunu da gösteriyor. E, burada şunu da diyemeyiz o zaman o işi tamamıyla derhal terk et de diyemeyiz. Çünkü neticede bir maişettir, evet. geçim sıkıntısıdır, geçimini temin etmesi gerekir. Ve yaptığı işlem mahsa, yanıl olarak haram bir işlem de değildir. Sadece meşru bir işin içinde e, bireysel olarak, ferdi olarak caiz olmayan bir takım işlemler de vardır. Burada kardeşimize söylememiz gereken e, imkan nispetince o seferlerden kendisini uzak tutması. Yani öyle bir durum söz konusu olacaksa ki onu zaten bilebiliyor. Hangi seferlerde olur, hangi durumlarda olur. Onlardan kendisini uzak tutması bütün vusunu e, o yolda harcaması e, ve kendisine daha tıyıp daha temiz bir iş bulduğu zamanda da işini de değiştirmesini tavsiye ederiz. E, ama inşallah e, yani bu konuda gayretini sarf ederse e, kendi üst düzeydeki olan amirleriyle de bunu dillendirirsek Rabbim onlara da hassasiyet versin, Amin, e, dini e, iştiyak versin e, bunun belki külliyen kaldırılmasına da vesile olacak tarzında e, gayreti de sarf etsin deriz. Ama dediğimiz gibi yani kendisi tercih etsin. Ee, öyle bir durum söz konusuysa gitmeme, orada servis etmeme doğrultusunda en e, son nihai olarak da bütün gayretini sarf etsin. Evet hocam. Haram kazancını, haramlık diye bir şey söz yani Çünkü kazancı sadece o hizmetten dolayı yani o günah evet. olan şeyi servis ettiğinden dolayıdır demiyoruz. Hı. Orada diğer işlemlerden kaynaklanıyor. Bu belki 10 taneden bir tanesi böyle olacaktır. O He. yüzden kazancı haramdır diyemeyiz. Ama kazancın haram olmaması o işlemi yapmayı da meşrulaştırmaz. Meşrulaş. Yani burada rahatlatmak da doğru değildir. Yani sen çoluk çocuğun maişetini temin ediyorsun. Önemli değil. Sen zaten Allah için bunu sevmiyorsun, kabul etmiyorsun, haram o olduğunu seviyorsun. biliyorsun. He. Hiç önemlidir. Yapabildi demek rahatlatmaktır. Bu da doğru değil. O sıkıntı her daim kalpte olmadır. Evet hocam. Bir başka sorumuz da bir adamın haram malına zarar versek kul hakkına girmiş olur muyuz? Örneğin içki satılan bir dükkanda bir şişe içki kırsak yanlışlıkla bu içkinin parasını adama vermemiz gerekir mi? Evet. Ee, İslam fıkhına göre kişinin bir malını telef ettiği zaman o mala mukabil ivaz vermek, bedel vermek veya bir malın satışa konu olabilmesi, fıkıh diliyle mebi olabilmesi için o malda aranan bazı şartlar vardır. Bu şartlarda mali mütekavim diye tabir ettiğimiz mütekavim bir mal olmasıdır. Nedir peki mali mütekavim? Mecelle-i ahkam-ı haldeye baktığımız zamanki mütekavimi tanımlıyor. İki şart vardır. bir şer'an ondan faydalanılması mubah olacak. Yani şer şerif kişinin ondan fayda temin etmesine müsaade edecek ve o şey bir fiil kişinin hiyazeti altında olacak, mülki altında olacak, elinde olacak. Böyle bir nesne malimi tekavvümdür. Dolayısıyla bunu satması meşru olduğu gibi harici başka bir etken yok ise bir, kar bir karşı karşı taraftaki bir kişi bunu telef ettiği zamanda da bunu ödemek zorunluluğu vardır. Peki içki, alkolü içecekler Müslüman için mütekavim bir mal mıdır? Sorusuna cevap aramamız gerekir. Mütekavimin tanımına baktığımız zaman şer'an kullanılması meşru olacak dedik. Oysa bir Müslümanın bunu şer'an kullanması meşru değildir. Dolayısıyla Müslüman açısından şarap veya diğer müskirat mali i mütekavim değildir. Yani mütekavim bir mal değildir. Bu sebeple muhterem değildir. Korunması gereken bir nesle değildir. Dolayısıyla bir Müslüman gelip de başka bir Müslümanın mütekavim olmayan ki şarap misalimizle, içki misalimizdi, bunu telef ettiği zaman herhangi bir ödeme sorumluluğu yoktur. İster kasıtla telef etsin, ister kasıtsız telef etsin. Ee, ancak bu bahsettiğim fıkhi yön. Ee, ancak telef ettiği zaman onun kabı, o ayrı şekilde değerlendirilir. Yani kitaplarımızda geçer. Bir Müslüman, gayrimüslimin içki e, şeyini küfesini, küfesini veyahut da işte şişesini kırsa içkisini ödemeyecek ama şişenin parasını ödemek zorundadır. Hmm. E, buradaki mana çünkü mal ile mal olmayan birbirine karışmış, mütekavim ile mütekavim olmayan karışmış. Hmm. Mütekavim olmayan ödemeyecek ama mütekavim olanı ödeyecektir. E, dolayısıyla hani onu dökserse, kırmazsa, dökerse döktüğünü ödemek zorunda değildir ancak ödeme zorunluluğu olmaması bu işlemi yapmayı meşru kılıçtı, kılmaz. Hmm. Burada e, değerlendirmeye tabi tutmak lazım. Böyle yapmakla siz tebliğ yapma niyetindesiniz. Hmm. Yani karşı tarafa karşı onun İslam'a e, daha sıcak bakması veya bu fasıklığından vazgeçmesi. Hmm. Tabii burada yine bir parantez açalım. Müslümanın dan bahsediyoruz. Eğer gayrimüslim ise karşı taraf siz onun şarabını telef edersiniz ödemek zorundasınız. Hmm. Çünkü ona göre bu müteakkin bir maldır. Hmm. Yani gayrimüslimin ise o e, diyelim ki hınzır veya domuz onu telef onu ödemek zorundasınız. Çünkü şerif şerif ona, ona nispetle mütekabın mal kabul etmiştir. Evet. Ama Müslüman ise karşı taraf Müslümana göre mal olmadığı için siz onu ödeme sorumluluğunuz yoktur. Bunu da belirtelim. Peki böyle bir tebliğ doğru mudur? Bunun getirisi ve götürüsüne buna bakmak lazım. Yani siz gelip de e, bir Müslümanın işte e, yani tekel bayisi olan bir Müslümandan bahsedelim. Hı -hı. Rabbim kurtarsın onları. Amin. Böyle bir işlem yapıyor. Siz de o tepki olarak gittiniz onun içkilerini döktünüz. Bundan dolayı karşı tarafta e, bir yani karşı taraf, bir fermante göstererek size karşı cephe alması, haşa İslam'a karşı cephe evet. almasına sebebiyet veriyorsa burada kar zarar döngüsüne bakarak hareket etmek lazım. Yapacağınız eylem ne kar olacak ne, ne zarar olacak? Buna göre hareket etmek lazımdır. Dolayısıyla tebliğde dahi bir metot vardır, bir ustuf vardır. Burada da güzellik ile ona güzel bir şekilde bunu ikna edercesini anlatmaktadır. Yoksa belli bir şekilde yaptırımlı değildir. Bu noktada da inşallah dikkat edelim. İnşallah hocam. Bu soruyla programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz hocam. Son olarak dua babında neler söylemek istersiniz? Allah Azze ve burada işte birkaç meselede özellikle kardeşlerimizin başına gelen sıkıntılar. Bu hale düşmekten cümlemizi muhafaza etsin. ümmet Muhammed'i muhafaza etsin. Yine içinde bulunduğumuz özellikle şu dönemlerde zulüm altında olan e, Müslüman kardeşlerimiz var ki malum Halep'teki kardeşlerimiz. Rabbim tez zamanda onların da o zulümden kurtarmasını nasip etsin. Yani Müslümanlar birliktelik içinde olmalıdır. Nasıl ki vücutta bir ağrı olduğu zaman bütün vücut o ağrıya ortak oluyorsa, bir Müslümanın başına bir sıkıntı geldiği zaman da o sıkıntıda bütün Müslümanlar ortak olmalı. Evet. Vücuttan kesilip atılan e, bir uzuvda e, ağrı olsa veya bir zulüm, ol, yani bir işlem olsa onda kişi ondan ağrı duymaz. Niye? İrtibat kopmuştur. Evet. Yani eliniz sizdeyken parmağınız acısa onu hissedersiniz. Ama eliniz koptuğu zaman üzerinden tank da geçse bunu siz hiçbir zaman hissetmeyeceksiniz. Niye? irtibat koptu. İşte Müslümanlar arasında irtibat kopması Allah muhafaza bizim bölünmemiz demektir. Rabbim o irtibatı sağlayabilmeyi cümlemize nasip etsin inşallah. Amin inşallah hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi Alp programımızın sonundayız. İnşallah haftaya yeni sorularla yeni cevaplarla sizlerle birlikte olacağız. Sizlerle sorularınızı ilmihaletdalegültv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. hepiniz Mevla'ya emanet nın